destekleri için açık radyo dinleyicileri Evrim Gürel Süveydan ve Gözde Uzuna teşekkür ederiz. Dilden dile titreşimler. sunan Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Dilden dile titreşimler programında yine birlikteyiz bu hafta. Çorum yöresinden bir bozlakla başlayacağız. Nilüfer Sarıtaş'ın Sabah Olsun isimli albümünden dinleteceğim sizlere bu bozlağı. Çorum yöresinden diyorum çünkü söz ve müziği Aşık Şekip Şaha doğruya ait. İsmi ise malum olsun sana. <Gülüyor> Sırmı sel gibi mü. Bine de gayrı gayrı müşkülde kaldım yok. Keskeden bunananda ufak göl gibi dost. Yetiş şekidine de. Üşkülde kaldım o yoy. Piskeden bunalanan da ufak gölge gibi dostum. Sırada Hüseyin Korkan Korkmaz'ın Demdir isimli albümünden dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilkinin söz ve müziği Hüseyin Korkan Korkmaz'ın kendisine ait. Ama türküyü dinlemeden önce ben kısaca bir şeyler paylaşmak istiyorum sizlerle. Sanatçılar denemeler yaparak sözler yazıyorlar, besteler yapıyorlar. Ama bunların büyük çoğunluğu tabirimi mazur görürseniz pek bir işe yaramıyor. Çünkü ya çok yüzeysel ya çok yavan oluyor. Bildiğiniz üzere çeşm göz demek, çeşme de aslında... Suyun gözü anlamına geliyor. Ve Hüseyin Korkan Korkmaz'ın derununda irfan damarlarından birinin çeşmesi kaynamış olmalı ki yaptığı beste hem derinlikli hem de oldukça güzel. En azından benim kanaatim bu yönde. Ve bu türküyü bana dinletselerdi, albüm elimde olmasaydı anonim olduğunu düşünürdüm. Bu bakımdan bu türküyü sizlerle severek paylaşacağım. Bir de bir aşk türküsü gibi görünüyor ilk planda. Ama dolaylı olarak tasavvufi içerikte var. Sonunda daha açık bir biçimde ortaya çıkıyor bu. Şimdi Hüseyin korkan korkmazın icasıyla dinliyoruz. Hasret denizi bana çalan yar seninle tükensin ömrümün çalı gönlünün içine gönlüm alan yar gönlüm alan yar. seninle tükensin ömrümün çalı ömrümün çalı gönlünün içine gönlüm alan yar, gönlün içine gönlüm alan yar gönlüm alan yer. Bir kerecik olsun sorahvalmi, hasret denizine gemim salan yar, gemim salan yer. Bir kerecik olsun sorahvalmi, sorahvalmi, hasret denizine gemim salan yar, hasret denizine gemim salan yar yemin <Gülüyor> selam Batında doğruyu bulmak, gerçeğin kıymetin iyi bilen yar, iyi bilen. Yar. Zahirde batında doğruyu bulmak, gerçeği bulmak, mürşidin kıymetin iyi bilen yar, mürşidin kıymetin iyi bilen yar bilemiyor Yine Hüseyin Korkan Korkmaz'dan bir türkü dinleyeceğiz. Ama az önceki anonsa ek olarak birkaç şey daha söylemek istiyorum. Hüseyin Korkan Korkmaz'ın böyle bir eser ortaya çıkartması açıkçası benim için sürpriz olmadı. Çünkü icralarındaki kalite ve Derinlik ne kadar geleneği özümsediğini gösteriyor. Zira hem albümlerde hem de internet ortamındaki kayıtlarında Hüseyin Korkan Korkmaz'ın kötü bir icrasına rastlamadım, denk gelmedim. Bu birçok şeyin göstergesi ama bunun da bir nedeni var elbette. Çünkü müziği teknik olarak ne kadar öğrenirseniz öğrenin, o müziğin yetiştiği kültür ortamıyla, ilgili ne kadar çok okuma yaparsanız yapın. O ortamı biraz solumadıysanız, onu size hissettirebilecek bir önderiniz, ustanız yoksa bir taraf eksik kalıyor hep. Ama Hüseyin Korkan Korkmaz'ın babası Veli Korkan Korkmaz'dan aldığı şeyler olsa gerek diye düşünüyorum ben naçizane. İkisini de tanımamakla birlikte. Zira bu usta-çırak ilişkisi kişiyi zannedilenden çok daha ciddi bir biçimde besliyor. Aslında günümüzde de bu usta çırak ilişkisi bitti mi bitmedi mi bitmek üzere biterse çok kötü olur gibi tartışmalar var ama batıda bile hala modern müzisyenlerde hangi ustadan meşkettiğiniz çok önemli. Ve biçimi değişmiş olsa da ya da değişecek olsa da usta çırak ilişkisi aslında her zaman müzikte var olacak. Bu çünkü işin doğasında var ve Modern müzik icra eden sanatçılarda bile bunun hala günümüzde geçerli olması önemli bir gösterge. Tabii bunu söylerken özellikle Batı Klasik müziğini düşünerek söylüyorum. Yoksa pop ya da rock gibi türleri kastetmiyorum ki onlarda da aransa belki bulunabilir. Umarım Hüseyin Korkan Korkmaz daha birçok albüm yapar, besteler yapar ve bu yolda daha emin adımlarla ilerler. Belki ilerleyen aylarda kendisine ulaşabilirsem de. Programa da davet edebilirim. Onunla da belki bu konuları konuşma fırsatımız olur. Şimdi dinleyeceğimiz türkünün sözleri Hasreti'ye yani Hamdullah Çelebi'ye ait. Bestesini yine Hüseyin Korkan Korkmaz yapmış. Ve yine Demdir isimli albümden dinliyoruz. Ey Çeşmi Muhabbet! muhabbet zülfü perişan bu serim yoluna kurban görünür neyler bu cihanı derdine düşen kıble meydanda An görün, takatim tahted, kaddimi büker, intizar olanlar göz yaş döker, ruhsarın vel fecri, lisanın şeker. Taşın arazinde Kur'an Cemal'i Yayılan nurlar Aşağı yandı Fark etmez küllen Efendimin nazal Der sana dile katılmaz, sıtkı ile sevenler taşra atılmaz, rahmetini nayetine yetilmez, der Altyazı önce çeşme ve çeşme kelimelerinden kasıtlı olarak bahsetmemiştim. Ama isabet oldu. Türküyü dinlerken idrak ettim. Dinlediğimiz türkünün ismi de Ey Çeşmi Muhabbet'ti. Yani muhabbetin kaynadığı göz anlamında. Bu da bir tevafuk oldu. Şimdi sırada İhsan Güverci'nin Gül Budağı isimli albümünden dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilkini sözleri benim en sevdiğim Saz şairlerinden biri olan Aşık Dertli'ye ait bestesini İhsan Güvercin yapmış. Türkünün ismi ise Derman Sordum. Aşk ehline derman sordum alemde Ne eflatın bilir ne lokman yazar Her babun aşk olan kalır matende, anların ahvali perişan yazar. Her babun aşk olan kalır matende, anların ahvali. Şan yaz De böyle dil rubay Aşkı muhabbeti başlara bela Münkirin öldürmek sevaptır ammay. Zalim kadın üstümüze yan yaz ver fi Hakimler hakkımda yazamaz ilam Yazarsa fermanı malishan yazar Hakimler hak yazamaz ilan yazarsa fermanım alişan yazar hakimler hakkında yazamaz ilan yazarsa fermanım Dinlediğimiz türkünün sözlerinin ne kadar lirik olduğunu fark etmişsinizdir sanırım. Ama önemli olan başka bir nokta da şu ki, 19. yüzyıl saz şairlerinin dili oldukça zengin. Örneğin burada Dertli Aşk Yolunda Olmuştur Gulam dizesi var. Gulam, köle, kul, esir bende anlamlarına geliyor. Bir de mestur cebininde harfi elif lam dizesi de alnında elif lam yazılı demek. Burada dertlinin anlattığı şey aslında karşısındaki kişi de hakkın tecellisini görmüş bir bakıma. anında onu kastediyor. En azından geleneğe dayanarak böyle bir yorum yapabiliriz. Bir de ilam kavramı çok güzel üzerinde durmak istiyorum. Neden diyecek olursanız kimi ayrımları Türkçedeki kelimelerde tam olarak veremiyoruz. Aslında ilam belirtmek anlamına geliyor fakat Mahkeme kararını gösteren resmi belge anlamı taşıyan bir kelime. Bir saz şairinin bu özel anlamı bilmesi ve kullanması, aynı zamanda bunun da halkın dilinde günümüze kadar gelmesi, 19. yüzyıl saz şairlerinin dil ve edebiyat üzerinde ne kadar büyük bir etkileri olduğunu gösteriyor. Bir de sondaki Alişan'da telaffuz sebebiyle isim olarak anlaşılabilir. Ama burada Alişan kastediliyor. Bunu da Kısaca belirtmeden geçmek istemedim. Buna dikkatinizi çekmek benim için önemliydi. Sonraki programlarda belki tekrar üzerinde dururuz. Ama şimdi sıradaki türküyü dinleyeceğiz. Yine Gül Dağı isimli albümden bu sefer Sözleri Aşık Veli'ye, Bestesi yine İhsan Güverci'ne ait olan bir türkü dinleyeceğiz. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-3-2-2. Ve İhsan Güverci'nin icrasıyla dinliyoruz. Dosttan ayrı. Dair lokma yemeyin derdim nasibelden ele gezdiren vardır Dosttan ayrıl lokma yemeyin derdim nasibelden ele gezdiren vardır Serim versem sırrım vermeyim derdim dostu sevdi yine sezdiren vardır Terim versem sırrım, vermeyim derdim Dostu sevdiğine sezdiren vardı. Aşıklar her cana demez her şeyi Yükü yüke denkler devirmez tayı Kimisi ah çeker ağlar su deyi. Konu deryalarda kübradır bilenler bilir Bilmeyen beyhude bundan ne alır Bu ilmi kübradır bilenler bilir Bilmeyen beyhude bundan ne alır Benim gibi şaşkın aşık ne bilir İnciyi mercana dizdiren vardır benim gibi şaşkın aşık ne bilir İnciyi mercana dizdiren vardır İnci mercanla takınır Kıymetini bilen gözle bakınır Hakikatte hak kelamı kokulur ilmi hikmeti yazdıran vardı <Gülüyor> velimey deryalvarım yaraben yarın eşi yine yüzler sürem ben yarın yine yüzler sürem ben Kıclar meydanında en gür şaraben, kudret esniyle ezdiren vardır. Kudret esniyle ezdiren vardır. Kıclar meydanında hey dost en gür şaraben. Kürret ezdiren vardır. Kürret ezdiren vardır. Dinlediğimiz türküde ilmi kübra ifadesi geçiyordu. Bildiğiniz üzere Arapçada da başka birçok dilde olduğu gibi kelimelerin Eril ve dişil halleri var. Mühennes, müzekker halleri. İlim kelimesi de mühennes olduğu için burada kübra geçiyor. Yani kebir, müzekker, kübra, mühennes. Dişil kelimeler için büyük denmek istendiğinde kübra kullanılır. Eril kelimeler için büyük denmek istendiğinde de kebir. Fakat buradaki ilmi kübra ifadesiyle neyin kastedildiğini açıkçası bilmiyorum. Önceden rastlamamıştım. Bu ilmi kübradır. Bilenler bilir. Dizesi üzerine biraz düşüneceğim. Eğer bilen dinleyiciler varsa ve hangi kaynakta bunu okudularsa bana da bildirebilirlerse memnun olurum. Yardımcı olmuş olurlar. Sadece buna dikkatinizi çekmek istedim. Şimdi sırada Tolga Kaya ve 5 artı 1 isimli grubun icrasından dinleyeceğimiz bir Sivas Türküsü var. Erkan Sürmenden alınan bu türküyü sizlere. Alevilere kalan isimli albümlerim birincisinden dinleteceğim. Türkünün ismi Sultan Suyu gibi çağlayıp akma. <Gülüyor> son suyu gibi çalayı akman durulur yeme divane günü dom başında duman dal başında hış görülür gam yeme divane gönül dom başında duman dal başında hış Görünür gam yeme Dimone gönül Merdan önümüzde kılavuz Yıkılır mı hakkım yaptığı hals Üç günlük dünyada bir yaşı yalnız Dirilir gam yeme divane gönül Üç günlük dünyada bir yaşı yalnız olsun bu cümlemizin yeter dimurada elin yıgam cümlemizin yeter meshah Allah Allah hizmetleriniz kabul ola muratlarınız hasıl ola vakitler hayır ola hayırlar kat ola şeyler 12 imamlar yardımcınız ola ziyaret ettik vaktin hayrına girdik 12 imam yoluna imam cafer kavline kıblegahımız Muhammed sevdagahımız Ali pirimiz ustamız Hünkaracibettah Şibeli ...geçekler demine, evliyalar keremine, gönüller birliğine, hü diyelim hü. şal Merdan, Merdan, Merdan, şal Merdan, Merdan, Merdan, şal Merdan, Merdan, Merdan, şal merdan. Merdan, merdan. merdan. Dinlediğimiz türkünün sonunda bir de Gülbank vardı. Gülbank de deniyor zaman zaman. İki şekilde de karşılaşabilirsiniz kaynaklarda. O da dua demek. Ve bunun çeşitlemeleri var. Merak eden dinleyiciler biraz araştırma yaparak farklı hallerine ulaşabilirler. Benim itikadıma uymayan şeyler olsa da Gülbenkleri severek okuyor ve dinliyorum. Biraz meşrebim geniş bu konuda. Ve bundan da gayet memnunum. Herkesin de böyle olması gerektiği kanaatindeyim. Ama tabii ki bu benim şahsi görüşüm. Şimdi sırada Ali Rıza Albayrak ve Hüseyin Albayrak'ın icrasından dinleyeceğimiz bir türkü var. Sözler piy Sultan Abdal'a ait Musa Eroğlu'nun meşhur ettiği bir türkü bu. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Önceki yıllarda Musa Eroğlu da dahil olmak üzere farklı icralardan dinlemiştik. Şimdi yine Alevilere Kalan isimli albümlerin birincisinden dinletiyorum sizlere. Bana medet senden olur efendim. Sen ol refendi Ol refendi aşılmaz dalların ardında kaldı. Eller yare doğru şeker göçülü Hefsiz birram ne şöyle de kaldı. Elleer yare doğru şeker göçüllü. E bir av ne çöllerde kal. karret Ey kaaşı artıyor artımıyor eksiilmesine deyan bir aaşınam yok ki hal mı sonra yalanlı dolanlı dillerde kal bir aaşınam yok ki al mı sonra Yalanlı dolanlı dillerde kal. Sabahtan semah tutarım, semah tutarım Dosta kadar gider benim Katar'ım Ay kuş gibi bir anede öterim Gel gör ne perişan hallerde kalırım Ay kuş gibi bir anede öterim gel gör ne perişan hallerde kaldım. Yol nereden gelir, gider bilmedim. Kesildi kervan, ellerde kaldım. Yol nereden gelir, gider bilmedim. Kesildi kervan, ellerde kaldım. Şimdi de sırada Coşkun Karademir ve Emirhan Kartal'ın birlikte çıkarttıkları Sırdaş isimli albümden dinleyeceğimiz bir Malatya türküsü var. Sözler Malatyalı Sadık Baba'ya, daha doğrusu Hekim Han'lı Sadık Baba'ya ait. Peste ise anonim. Türkünün ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2. Bu Sadık Baba'la ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz. Zira onunla ilgili yazılmış eserler var. Benim elimde bulunan 2010'da basılan yeni bir baskı, Ramazan Çiftlikçi ve Kemal Deniz'in birlikte hazırladıkları Hekim Hanlı Aşık Sadık Baba ismini taşıyor. Malatya Araştırmaları Derneği tarafından Malatya'da basılmış 2010 yılında. Elimdeki başka bir kitap Ahmet Öz Erdem'e ait Sadık Baba ismini taşıyor. Anadolu Matbaası'nda basılmış İstanbul 1996 basımı. Bir de benim de elimde bulunmayan eski bir kitap var. Belki meraklı olan dinleyiciler varsa arayıp bulabilirler. O kitabı ise Cemal Özbey hazırlamış. Sadık Baba Hayatı ve Değişleri ismini taşıyor. Emek Kasım yayınevi tarafından basılmış. Ankara 1957 basımı. Fakat Cemal Özbey'in bu kitabı Ekim Hanlı Sadık Baba'ya mı aittir? Yoksa bir isim benzerliği sebebiyle Sıtkı Baba'ya mı ait? Onu bilemiyorum çünkü bu kitabı görmedim. Ama Hekim Hanlı Sadık Baba ile ilgili malumata ve onun şiirlerine bu kitaplarda ulaşabilir merak eden dinleyiciler. Dinleyeceğimiz türkünün ismi Efendim olarak not edilmiş albümde Anka Menzil Almaz Dik uçmayınan ismiyle de anons edebiliriz. Bir de Muhabbet serisinin 3. albümünde Musa Eroğlu yine Efendim ismiyle bu türkünün ...bir versiyonunu icra ediyor. Aslında Beste aynı, sözler de... ...hemen hemen aynı. Fakat... ...oradaki icra biraz değişik... ...bir varyant olduğunu belki söyleyebiliriz. Önceki yıllarda... ...yanlış hatırlamıyorsam 9 yıl önce... ...falan dinlemiştik biz bu türküyü Musa Eroğlu'nun... ...icrasından. O zaman... ...türküyle ilgili kimi yorumlarımı... ...sizlere aktarmıştım. Tekrar üzerinde... ...durmayacağım. Ama belki... ...oradaki icrada bulunmayan sözlerle ilgili... ...bir şeyler söyleyebilirim... ...türküden sonra. Şimdi... Coşkun Karademir ve Emirhan Kartal'ın icrasıyla dinliyoruz. Efendim diğer adıyla Anka Menzil Almaz. Anka Menzil Almaz Dik uçmayla Meydan gören turap Olur hak olur Bel can aşık olmaz Mey içme Aşıkların sineleri çak olur efendim. Her can aşık olmaz ne me içme yine. Aşıkların sineleri çak olur efendim. Meyen camlar benzile etmez. Cahile bin söyle biri kar etmez. Kamilim sohbetiye ki yokur yek efendi. Cahile bin söyle biri kar etmez. Kamilim sohbetiye ki yokur yek efendi. Hak orda ayırmas yoksulu beyi bir gönlü yapma iki sarayı biri harap biri mamur tek olur efendim. Bir gönlü yapma iki sarayı biri harap biri mamur tek olur efendim. Vursan gül olmaz. Sarrafın evinde altın pul olmaz. Sadık der bu dünya kimseye kalmaz. Her olanlar don değişir hak olur efendim. Sadık der bu dünya kimseye kalmaz. Her olanlar don değişir, hak olur efendim Dinlediğimiz bu türküde Anka menzil almaz, dik uçma inan, Meydan gören, turab olur, hak olur dizeleri vardı Ve hemen ardından da Her can aşık olmaz, me içmeyinen Aşıkların sineleri, çak olur efendim Dizesi geliyor, dizeleri geliyor Musa Eroğlu'nun icrasında biraz farklı bu kısımlar. O yüzden tenasüh üzerinde durmayıp bu dizelerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum sizlere. Malum olduğu üzere Anka hiç yere konmayan ve çok yüksekte uçan bir kuş efsanelere göre. Çeşitli efsaneler var ama hemen hemen hepsinde ortak olan şeyler bunlar. Ve bilgi ağacının dallarında yaşadığına da inanılırmış kimi efsanelerde. Dolayısıyla burada Kastedilen benim anladığım kadarıyla sadece bilgi ve yükseklere uçmak insana pek bir şey kazandırmaz. Bilakis turap olup toprakla yek vücut olduğunda yani aslında kibirlenmeyip alçak gönüllü olduğunda bazı hakikatleri fark edersin demek istiyor sanırım Sadık Baba. Bu anlamda ilk dinlediğimde Anka Menzil Almaz Dik Uçma İnan ne anlama geldiğini anlamamıştım ben. Biraz üzerine düşündüğümde böyle bir sonuca vardım. Bu bakımdan Sivas türküsü var bir tane. Hatırlayacaksınız hemen söyleyince. Enginol Gönül Enginol ismini taşıyor. Aslında aynı hayat görüşüne işaret eden türküler bunlar. Bu bakımdan bu türküyü de böyle dinlediğimizde daha anlamlı olacağını söyleyebiliriz. Bu hafta dinleyeceğimiz son türkü Arif Sağ'ın Duygular Dönüştü Söze isimli albümünden Söz ve Müzik Dertli Divani'ye ait Bu türkü de oldukça önemli türkülerden birisi Daha doğrusu deyişlerden birisi kanaatimce Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-3-2-2 şeklinde akıyor Deyişin ismi Efsaneyim Diğer adıyla Altım Üstüm Kaç Kuruşluk Dertli Divani'nin ilk bestelediği deyişlerden birisi bu Benim bildiğim kadarıyla ve sizlerle severek paylaşıyorum Arif Sağan yorumundan. Böylece bu haftada programı sonuna gelmiş olduk. Destekçilerimiz Evrim Gürel Süveydan ve Gözde Uzun'a çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Altın üstüm kaç kuruşlu efsane efsaneyim efsane üstüm kaç kuruşlu efsane ey aşık olmak dile kolay bahane ey aşık olmak dile kolay bahane ey Aşığın gönlü külhanda, çok marifet vardır onda Aşığın gönlü külhanda, çok marifet vardır onda İki kapılı bir handa, mihmaneyim mihmaneyim İki kapılı bir handa, mihmaneyim mihmaneyim Aşkım yeri ona revan çeşmim seli. Durmaz ase aşkım yeli, ona revan çeşmim seli. Ben bir gün afkar bul dertli, divane eyim, divane eyim. Ben bir gün axtar bul dertli, divane eyim, divane eyim. Ben bir günahkar kul dertli. Divaneyim, divaneyim. Dilden dile titreşimler. sunan Emre Dağtaşoğlu. Destekleri için açık radyo dinleyicileri Evrim Gürel Süveydan ve Gözde Uzuna teşekkür ederiz.